Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, WWFY kendisi Blue Panda. Fransa'dan başladığı yolculukta İtalya'nın ardından Türkiye'ye doğru yola çıktı. Blue Panda Türkiye sularında bulunduğu süre boyunca denizlerdeki plastik kirliliği, Akdeniz'in doğal zenginlikleri, deniz koruma alanları, denizel biyolojik çeşitlilik gibi konulara dikkat çekecek. Blue Panda bu sene WWF plastiksiz, Atıksız Şehirler Ağı üyesi İzmir'in pilot ilçesi Çeşme'yi ve Kuşadası ile Dilek Yarımadası'nda ziyaret edecek. Blue Panda'nın Çeşme ziyareti çerçevesinde 5 Ağustos'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, WWF'in Plastik Atıksız Şehirler Ağı üyesi olan İzmir'in plastik kirliğiyle mücadele eylem planını açıklayacak Çeşme Belediye Başkanı, Ekrem Oran da çeşmenin plastik kirliğiyle mücadelesi için attığı adımları ve ilçede önümüzdeki dönemde yapılacakları anlatacak. Yelkenlinin çeşme ziyareti boyunca Ayavadası ve Karada Bandırma koyunda kıyı temizliği ve atık analizi etkinlikleri düzenlenerek plastik kirliliğine dikkat çekilecek. Blue Panda 8-12 Ağustos tarihlerinde 18 ile 22 saatleri arasında çeşme marina'da halkın ziyaretine açık olacak. WWF Türkiye, Çeşme ve civarında olan tüm doğa severleri Blue Panda'ya bekliyor, davet ediyor. Ziyaretçiler, yelkenlerin Akdeniz seyri ve denizlerdeki plastik tehdidi konusunda bilgiler alabilecek ve fotoğraf sergisini ziyaret edebilecek. Türkiye'nin tanınmış sualtı fotoğrafçısı, 2021 yılı doğa koruma fotoğrafçısı ödülü sahibi Kerim Sabuncuoğlu'nun dünya denizlerinden çektiği karelerde, İnsanın ve plastiğin denizlere etkisi temasıyla Blue Panda da sergilenecek. Blue Panda 14 Ağustos tarihinde Alaçatı'da düzenlenecek Salon Dünya Rüzgar Sörfü şampiyonasının açılışına da katılacak. Ve 15-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Kuşadası Dilek Yarımadası ziyaretinde de WWF Türkiye deniz ekibiyle 7 Fransız gönüllü tarafından deniz çayırları ve kayalık deniz alanlarında biyolojik çeşitlilik gözlemleri yapılacak. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam ormanlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Kafkas başaklarından Dorleon ismi verilen 5 yaşındaki dişi bireyin 11 ayda 446 kilometrelik bir alanı kullandığı 1400 kilometre yol kat ettiği belirlendi. Kuzey Doğa Derneği görevlileri Doğu Anadolu'daki biyolojik çeşitliliği tespit edip korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış ilçesinde 10 yıl önce başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Dernek üyelerince 6 Temmuz 2021'de ilçedeki Sarıçam ormanlarında yakalanan bir Kafkas başağını üzerinde konum gösteren GPS ve veri sağlayan GPS cihazları olan tasma takılmıştı ve bu şekilde Dorleon takip edilebildi, bilimsel veriler toplandı. Bingöl'de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği yani IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi. Bingöl'ün genç ilçesine bağlı yaz köyü Özkaya mezrasında yaşayan İhsan içten evinin önünde ne olduğunu bilmediği bir hayvan fark etti. Evin önüne kadar gelen hayvanı görüntüleyen içten görüntülediği türün nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Ayusyan tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı olduğunu tespit etti. Bir süre görüntü çeken içten daha sonra Arap tavşanının doğaya geri dönmesine sağladı. Sözcüden Yusuf Demir'in haberine göre Danıştay'ın kamu ihale kanununa aykırı olarak 21-B fıkrasındaki aciliyet koşulunu taşımıyor diyerek iptal ettiği, Kanal İstanbul ihalesi gizlice yenilendi. Daha önce 3.1 milyar liraya verilen ihale mahkeme kararına rağmen yine 21B uygulanarak yine aynı firmalara yine kimseye duyurulmadan ama bu sefer iki katına 6 milyar liraya verildi. Halbuki Danıştay kararının kesin olduğunu, kararın düzeltme yolunun da kapalı olduğunu hükme bağlamıştı. Ancak yetkililer mahkemeyi dinlemedi, yine istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı 21B fıkrasına dayanarak yeni ihale düzenledi. Yeni ihale yine duyuru ilanı yayınlanmadan gerçekleştirdi. 21 Mayıs'ta yapıldığı anlaşılan Kanal İstanbul projesinin bir parçası olan Halkalı Kapı Kule yeni demiryolu inşaatı kapsamında Halkalı İsparta Kule arası demiryolu hattı inşaatı ve elektromekanik sistemlerinin temini ve yapımı ihalesi yine aynı müteahhitlere özel olarak davet edilerek yapıldı. Herhalde yetkililer hakkında görevi kötüye kullanmaya dair dava açılması gerekecek. Zira mahkeme kararına aykırı bir davranış var habere göre. Geçtiğimiz yıl aynı firmalara 3.1 milyar liraya ihale edilen proje için yaklaşık maliyet. Bu defa 6.702.753.209 TL olarak hesaplandı. Sözleşmeye göre proje 8 Ağustos'ta başlayacak ve 23 Nisan 2025'te sona erecek. İş toplam 990 günde tamamlanacak, mahkeme tarafından iptal edilen ihalede inşaat süresi 1170 gün olarak daha önce öngörülmüştü. 28 Haziran 2021 günü yapılan ve iptal edilen ihalenin başlığı şöyleydi: Halkalı Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı kapsamında Halkalı Isparta Kule arası Kanal İstanbul geçişi demiryolu hattı inşaatı ile elektromanyetik sistemlerin temini ve yapımı. 31 Mayıs 2022 günü yapıldığı ortaya çıkan yeni halinin başlığında ise Kanal İstanbul geçişi ibaresi kaldırıldı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.